Selam gençler. <gülüyor> Asıl vazgeçmeyeceğiz. Ben başladı diyeceğim. Ben başladık diyeceğim. Sonra tamam, evet, sen selam diye gireceksin falan. Evet. Oğlum artık bir rutinimiz, bir ritüelimiz var. Daha ne istiyorsun? şey istemiyor tamam. arada sesini biraz daha yükseltmek gerekebilir. <gülüyor> Bence herkes benim sesimi diyor. Di diyor. Diyor mu? <gülüyor> <gülüyor> diyor. Diyor mu? Yeni bir podcast'te yine beraberiz sevgili Risto. Evet. Gafk Sanki <gülüyor> benim olmadığım bir podcast çok iyi bu arada, <gülüyor> sakın da çekiyorum, evet, sen de, ben... de çekiyorum. Biz böyle şey, sen sabit biz konuk oyuncular gibi. Evet. Podcast iyidir, çek bol bol, çe her gün çek. Her gün çekeyim. Evet, çek yani. Ben mi çekeyim? <gülüyor> podcast çek <çekelim>. ama. Evet, ben <gülüyor> çekeyim. <gülüyor> Burada tabi konu acayip yerleri saffadan önce. Aa, nereye, nereye saffadan önce? Nereye acaba? <gülüyor> Allah Allah. Allah. Bugün ne konuşacağız Gafka Bugün ne konuşacağız? Bugün aslında benim seni Nuzarama'dan arakladığım Millet bana sorup duruyor Niye bu yok, niye şu yok? Ben de diyemiyor ki Nuzarama yazmamış Yazdım ya sonunda yazıyor postun Kaynak Nuzarama diyor Postun sonunda yazıyor Lütfen postun sonuna bakalım Sonuna kadar okuyalım Evet bana da öyle yorum. Ya Bir dakika şimdi neden bahsettiğimizi bir yerden Bugün Newzorama'dan arakladım <gülüyor> tüm zamanların en iyi 10 e, sci-fi dizisi, e, bilim kurgu dizisinin listesi yapmışlar. Ben de oradan araklayıp, kendi yorumlarımı kattım aslında. E, ama sıralamalarını değiştirmedim Genel olarak beğendim çünkü yok. Okay. Ama e, postun sonuna yazdım ya, yani. yani kaynak Newzorama. <gülüyor> tamam. Bunun üstünde bana da hani çok şey geldi. E, SG-1 niye yok diyenler oldu Stargate, e, Babylon 5 bu listede olmalı diyenler oldu. Kesinlikle katılıyorum. Ama hani ben kendi, gerçekten kendi listemi yapıyorsam çok daha Hı. saçma sapan bir liste olurdu muhtemelen. Mesela ne olurdu? Ya, ya az önce konuşuyorduk işte, benim en sevdiğim bilim kurulu Sliders mesela. Hani kaç kişi bilir, kaç kişi izlemiştir bilmiyorum da. Ben bilmiyorum mesela. Ya ben 90'ların ortasında acayip severek izliyordum. Bundan bir iki, birkaç sene önce de aslında DVD'lerin hepsini topladım tekrar, 5 sezonunda. Aslında 4 Official'da, 5 sezon Bütün divilerini topladım, tekrar izledim hala keyif alıyorum Sliders'da bildiğin şey mevzusu e, Paralel evrenler Her bölümde farklı bir paralel evrene gidip kendilerinin e, aslında e, yaşadığı başka hayatların içine dahil oluyorlar Kahramanlarımız Onun üzerine ben Sliders'ı koyardım mesela hani Mesela her bölümde her oyuncu iki kişi mi oynuyor? Her bölümde değil, hayır Yani şeyi bilmiyorsun mesela bir e, paralel evrene geçtiklerinde içlerinden biri e, o işte ne bileyim o ülkenin, Amerika ise eğer hala başkanı olmuş mesela atıyorum. Ya da işte yıllar önce ölmüş ama bunu gördüklerinde aa siktir sen ölmemişsin tribine girebiliyorlar falan. Hani hmm. ya işte, sonsuz yani evrenlerdir. Yani, ne bileyim. Konsept <gülüyor> eğlenceli ben seviyorum. Konsept eğlenceli. Hmm. Yani, Sliders'ı koyardım. 90'lardan bir sürü saçma sapan dizi koyabilirdim mesela Ne gibi mesela? Ya ne bileyim hani o Earth 2'lar falan var Lost in vardı. Space falan Lost in <gülüyor> Space Yok Lost in Space 90'lardan mı? çok eski O eski o ya. Filmi 90'larda çekildim tekrar yanılmıyorsam Evet Evet ee, Lost in Space demişken tabi Adını hatırlamadığım bir tane şey bir bilim kurgu dizisi var ben çocukken çok severdim ee, Böyle şey göğüslerinde Kologramlı bir şeyler taşırlardı. Uzayda iki iki e, cephe sürekli savaşıyor falan. Adını hatırlayamıyorum şu Ama o e, bayaç çocuktu çünkü onları izlerken. Gözlerinde hepsinin böyle şey e, holografik bir plaket gibi bir şey vardı. Tron'u falan hatırlamıyorsun, değil mi? Tron değil ya. Veya <gülüyor> bildiğin karanlık da bir diziydi. Ottoman vardı ama onda tek bir adam vardı öyle giyinen öyle. Bilmiyorum. Benim hatırladığım Hepsinde vardı böyle bir şey. Belki bir hatırlayan çıkar, yorum, yorum yazar bir şey olur. Olur. hatırlatır sana. Uzay savaş sahneleri falan vardı. Bildiğin ne, uzayda geçiyordu. Yani bildiğin uzayda geçiyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani uzayda geçtiği için de hani bayağı karanlık böyle bütün sahneler falan. Ben çocukken öyle çok e, dizi izlemiyormuşum, onu fark ettim. Hani ben dizilere böyle... E, Hani bayağı sıkı, e, izlemeye başladığım dönemler herhalde ortaoklu sonu lise dönemleri. O yüzden hani onun öncesindeki diziler en fazla işte Full House. şunu hatırlıyorum. İşte e, evli ve çocuklu vardı bu zamanlar. Tamam ben, ben çok öğütür gibi dizi izliyordum ya. Yani. Ben onun öncesinde daha çok çizgi film falan yazıyordum herhalde. Çizgi film de izliyordun? Bir bok yapmıyormuşum onu televizyon izlemek dışında Bir de video izliyordum bu arkadaş. Ben o zaman her kitap okuyordum Onu da yapıyordum, nereden vakitli öğrendim herisini He. Oğlum e, çocukken çok vakit vardı lan Sokağa çıkıp oynuyordum da Ne bileyim oturup komolar 64 Başını ha. okuyup kafa yarıp Saçma sapan oyunlarda oynuyordum yani Çok vakit vardı oğlum çocukken Ben çocukken depresyon ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neyse, bu Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı herifler listeye şey ile başlamışlar. Ondan evet. geriye sıralamışlar. Evet. Onuncu sırada şey var, Quantum Leap var ki ben de acayip severdim yani. Hani Mesela ben Quantum Leap izlemedim o, galiba. Ben bayağı hani yıllarca izledim ya. TRT'de başladım izlemeye, sonra Star'da izledim. Sonra e, Alman kanallarından birinde, yanılmıyorsam e, Zatainz olabilir, RTXY e, olabilir. B bilmiyorum bir Alman kanalında da uzun süre izledim. Sonra Prozium vermeye yani başladılar bu Neyse yani ben ona da bayıldım çünkü hani Zaman yolculuğu Evet <gülüyor> ama yani, zaman yolculuğunun ötesinde daha hani bu durumu vardı herif İşte başrol e, atıyorum işte geçmişte normalde çok da sallamayacağın bir e, ne bileyim insanın Hı. yerine geçip Onun fiziğiyle kendi fiziğiyle onun fiziğiyle hani bayağı e, hayatına yön, yön veriyordu hani böyle bir kırılma noktasına dönüp O insanın belki ölecek ve ileride hani çok büyük bir yere gelecek bir adam ama orada öldüğü için işte hani ileride bir şey olamıyor. Onu engellemek için o kırılma bu bayağı bildiğin aslında hani o işte hani timeline'in ağzına sıçmak. <gülüyor> butterfly effect. Tabii canım ama tabii hani bu dizide butterfly effect'ten bahsedilmiyor. <gülüyor> sıç istediğin kadar sıç hiçbir bok evet. yani Zamanda oynama yapıyor diyor. Ama eğlenceliydi yani. Severdim çok. Sonra Kuantum Leap'i işte 10. sırada e, vermişler, 89-93 arası yayınlanmış kuantum Benim de evet tam böyle ayı gibi yine televizyon izlediğim dönemlere denk geliyor aslında. Ondan sonra Firefly. Ben yani Firefly 9'u birazcık haksızlık olduğunu düşünüyorum ama hani listenin tabi tüm zamanlar ıı, evet. listesi olduğu için yani ben de şimdi kişisel olarak ilk 5'i sığdırmak isterim mesela Firefly ama Fire... sığdırabilir miyim bilmiyorum. Hani... Firefly'ı ilk 5'e sığdırırsın ya niye sığdıramıyorsun? Bilmiyorum abi Star Trek'ler var onun da tamam. ki burada daha geçmeyen bir sürü şey var yani. Yani bilmiyorum. Yani dedim ya hani ben dizi izleme işte orta son ise gibi başladığım için hani benim e, yoğunlukla izlediğim dönem dizileri var ve de hani geriden takip ettiğim, Hı. işte sonradan gördüğüm diziler var. Çok eskiler ama geriye dönüp takip ettiğin zaman zaten çok. Zaten evet, be, evet. Göremiyorsun o o zamanki e, etkisini. çünkü gözler daha farklı bir görsel efeye alışmış oluyor, hikaye anlatım tarzları çok değişiyor. Yani şu anda e, eminim ki şu anda şu ana kadar hiç e, <gülüyor> Star Trek Orijinallerini izlememiş bir insan oturup Star Trek'leri izleme, izlemeye kalksa çok sıkılır. İzleniyor yine. Ya. Yani bilmiyorum. Ee, hani ben bile ki ben Next Gen'le başladım Star hmm. Trek'e. Yani orijinallerini de biliyordum ama hani daha çok karakterleri istmen ve hani şey olarak biliyordum, yüz ee, olarak biliyordum. Seriyi izlemediğim için. Mesela ben Next Gen'i e bile. Daha geçen bir, birkaç ay önce tekrar izleyeyim dedim. Hani mesela ben Buffy'i tekrar izlediğim zaman onu hani direkt sindirebiliyorum 7 sezonu da. Ama daha önce izlediğin için Ama Next Gen hani daha önce izlemiş olmama rağmen o Next Gen'in o... E, yani Next Gen'i izlediğim dönemdeki... Nasıl desem? Hangi dilde izledin Next Gen'i? Next Gen'i galiba ya İngilizce ya Türkçe izledim. Emin değilim. Bir de o çok fark ediyor çünkü. Evet. Yani hani... Nostaljisini arıyorsun çünkü dizinin. Evet, evet. Eğer Türkçe izlediysen çocukken, İngilizcesini izlediğinde bu diyebiliyorsun yani. Ama galiba ya İngilizcesini ya Türkçe izledim. Büyük ihtimalle de İngilizcesini izledim. Bir de o zamanlarda hani belli bir zaman dilimi içerisinde izleme zorunduğum vardı evet, ya. Yani atıyorum. Pazartesi akşam 9'da yayınlanıyorsa. <gülüyor> ve kaçırdığın zaman da geri dönüp tekrar izleyeceğim bir şey yok. Art peş peşine mesela 4-5 bölümden fazlasını izleyemedim ben. Hı. Next e. Sonra kapattım. Sonra işte bir iki gün ara verdikten sonra tekrar izledim falan. Ama öyle şey gibi gitmiyor. Ee, hikaye anlatım tarzları çünkü onların öyle yani seriyel olduğu için episodik episodik gidiyorlar. Ee, tamam arkada bazen birazcık daha hani, karakter oluşturma, karakter geliştirme e, kısmında birazcık daha hani, takip edebildiğin şeyler var ama o da çok kupuk kupuk olunca ne bileyim bir e, su gibi akmadı mesela bende. Olabiliyor. Ama diyorum ya ben e Hepsi aynı değil zaten Hepsi aynı, aynı diye. diyeceğim Ama Bak mesela benim, benim listeye orada hani Firefly'ın önüne koyabileceğim diye bir o. Bilmiyorum onu hatırlar mısın. Şey vardı ee, Baş karakter bir time cop <gülüyor> <gülüyor> Time cop <gülüyor> <gülüyor> Ve hani e, Geçmiş zaman dilimlerine Yoldanıyor e, İşte zamanda e, Kaçak işte, suçluları yakalayıp işte geri, orijinal hmm. zamanına gönderiyor, hapseye oluyor aynı zamanda hani. Bir de onun şey böyle kredi kartı gibi bir şey vardı böyle cebinde, hmm. ondan çıkarır Selma adında böyle ona yardımcı olan bir hatun. Hmm. Hani işte robotik bir durum, onunla konuşurdu falan, o ona yardım ederdi. Hani şey gibi biraz, e, Michael Knight nasıl hani kit, kitle bir ha, onun gibiydi hani zaten Herhalde 2-3 sene falan yayınlandı Time ve 90'ların başlarında. Başroldeki de şeydi, sen izledin mi hatırlar mısın? Pet Cemetery hayvan mezarlığında babaya oynayan herifti. Görsem <gülüyor> belki hatırlarım. Onu da çok mesela acayip severdim yani. Onu da listede ilk 5'e sokmaya zorlarım ben. Firefly'ın önüne koyarım hatta yani. Yani Firefly zaten biz o var olan bölümleriyle değil de var olabilecek potansiyeli <gülüyor> yüzünden daha çok seviyorum. E tabi. Mesela hani en iyi bilim kurgu dizi dendiği zaman Mesela hani şey şansımız varsa eğer Belli bir sezona kadar böyle ayır desem Mesela Battles, yeni çekilen Battlestar Galactica'nın ilk iki sezonu evet. Bence ilk bir ikiye oynar Ondan evet, sonra biraz evet. sıçtı ama Yok Battlestar genel olarak ben tamamen yani bütünüyle severim ha, Bütünüyle ben de severim ama hani Üçüncü sezondan sonra biraz işte e, hani mitolojisine fazla atıfta bulunmamaya işte sadece karakterler üzerine oynamaya işte başladıktan sonra Hı -hı. mesela beni biraz şey yapmıştı soğutmuştu, biriki izlemeye devam ettim e, ama o ilk iki hatta belki üçüncü sezonda kapsayan kısmı koparır da ayrı şekilde değerlendirirse bence. İlk iki, belki 3'e bile ölçü belki Şey ama mesela Starda pilot çok zordu Yani pilotu atlatmak gerekiyordu resmen Hani bir şekilde onu bir Hı. şekilde bitirip Hani ondan sonra bir rahatlayıp Sonra kendine geliyordu dizi çünkü Pilotu çok çok ağırdı baya bildiğin Dune falan gibiydi yani, yani Pilotu nasıl da hatırlamıyorum pilot Çok çok bölümü. çok yavaş ilerliyordu yani Ama pilotu zaten şey değil mi TV filmi olarak başlamadı Ondan sonra mini seriye Ondan sonra da sezonlar başladı. Çok iyiydi dizi ya. Evet, Battleston. Ama Firefly eğer devam etseydi belki ki Firefly ipini çeken de Allah belasını versin. Fox ama hep yapıyor yani onu o, o yüzden. Fox. Firefly'da mesela şey değilmiş ben Western sevmem hani hı hı. Yani. ama... E, ben nefret ederim. Evet sevmem ama hani Firefly'deki kullanımı çok eğlenceli. Neyse e, biz... Onlar 9'a koymuş. Yani herhalde ben, ben ilk 5'e koyardım. Diyorum ben de sıkıştırmayı isterdim de 6'ya falan düşebilirdi Firefly orada. Ondan sonra 8. sırada şey geliyor. E, Farscape'i vermişler. Farscape izledim mi hiç? Ben e, video kasetlerden izlemiştim Farscape'i. Böyle çok alakasız bölümler halde. Yani hmm. pilotu izlemiştim sonra diğer bölümler hep alakasız bölümler halde izledim. O yüzden aslında o çok karakter gelişimini çok takip edemedim zaten. Hmm. Konusu neydi Farscape'in mesela? Ya Farscape'de olan şeydi. E, ünlü bir astronotun oğlu. Hı hı. Bir slingshot deneyi yapacak. Hani, e, merkez kaç kuvveti vesaire. Fırlatacak kendini yani. Fırlatıyor ve bir wormhole'a giriyor. Sonra kendini işte evrenin çok daha acayip bir yerinde bir e, suçluları topladıkları bir hani hapishane gemisi gibi bir şey düşünüyor. Öyle bir yerde buluyor. Etrafında da tonlarca işte garip ırktan. Uzaylılar vesaireler. <gülüyor> Yalnız şu an izlemek aksan çok çok daha çizgi gelir Farskiyap herhalde çünkü... E, ben sanki birkaç bölümünü izledim Farskiyap. İzlemiş olman lazım. Çünkü hatta bunlar bir 3-4 kişilik bir grup halinde kaçmaya falan çalışıyorlar ee, değil mi? Evet tabii. Olay o zaten. Ha? Öyle başlıyor daha doğrusu. Sonra işin içinde daha böyle bir hani aşk hikayeleri falan filan da giriyor tabii de. Hani baş karakter böyle... Karizmatik, cool, bir Amerikan şey, yani astronotu öyle düşün. Yani. Ama şey komik, onu diyeceğim. Yaratıklar falan Jim Henson'ın stüdyosundan çıkıyor. Ve bildiğin pelüş yaratıklar var yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Makyajlar falan bu döneme göre çok daha komik kalıyor tabii. Ama Farscape'in şöyle bir durum var. Farscape'in oyunları var. Evet. Ee, FRP kitapları var. Hani role playing o oradan çok yürümüştü. Romanları çok fazla var. Yani dizinin dışında ben sürekli romanlarını dokuyordum. Hani orası hem çok ya bir de bilim kurgu da bayağı hardcore'du. Hani e, fizikle bayağı böyle hani e, iç içe bir diziydi bir yandan da. Yani alttan alta ya sana o çok çizgi şeyleri verirken bir yandan da ciddi gerçek bilgiler üzerine de gitmeyi deniyorlardı ara ara yani. yani diyorsun ki uzaylılar peluş ama fizik gerçek yani, yani <gülüyor> Uzaylıların bir kısmı peluş da evet yani hiç de yani hani ben Faris Kepi koyarım ilk onuma yani. çünkü dönemi için çok büyük bir iş yapmıştı yani, yani. Allah çok da yorum yapamayacağım şu evet. an hatırlayamıyorum yani 90'ların sonları yani aslında şeylerin hemen sonrası bu işte e, Spielberg, Spielberg Spielberg Spielberg, Spielberg. E, şeyler işte az önce söylediğim Örtu e, bu denizaltılı olan ne hatırlar mısın e, şu Deniz şey, altında, deniz altında. Bütün, bütün dizi deniz altında geçiyor ya. Şey, Başrollerden birinde, e, bizim Jaws'ta oynayan abi hatırlamıyorum ben de, herhalde yani. Roy Schneider, Roy, Roy Schneider. Rob Schneider olmayan, yaşlı olan. <gülüyor> Neyse yani hani o dönem 90'ların ortalarında böyle. Rob öyleydi. Schneider olsaydı hatırlardın kesin. <gülüyor> <gülüyor> 90'ların ortalarında o tarz bir ton dizi vardı. Bir sürü bilim kurgu çıkmaya başlamışlar Hatta 90'ların başlarından itibaren çok fazla bilim kurgu vardı. Hani e, yani şeyleri sayar mıyız bilim kurgu olarak? Bilmiyorum. Viper, hani Araba... Hmm. Yok ki yani onları, onları bunların bir de bir kurgulara saymayız. Yok ki onları bir de bir kurgulara saymayız. Ne bileyim, motosikletli polisler, Airwolflar, artıştığı dönemde mi? V daha eski aldı. V daha 80'lere gidecek Neyse yani Farscape bütün bu e, bilim kurgular bir, hani, hmm. durulduktan sonra çıkıp harbiden hmm. iyi iş yapmıştı yani. Bir dakika, burada bir ara soru. 3D From The Sun'ı bilim kurgudan sayıyor muyuz? E, saymıyorum, aynen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok bilim kurgu durumu da yoktu yani. Uzaylılar. <gülüyor> Görmüyordum bile uzaylı olduklarını insan kılığındalar diye. Yani. <gülüyor> Neyse, ondan sonra 7. sıraya X-Piles'i koymuş. Yani x de mesela benim için ilk 5'te. Yani ben onu çok rahat bir şekilde ilk 5'e koyarım. Ama ben bilim kurgu olarak ayırmazdım. Sanki X-Files birazcık daha... Oha X-Files'da e tamam. bilim kurgu demeyeceksen hangi dizi bilim kurgu yani, diyeceksin? X-Files çünkü bilim kurgudan ziyade birazcık daha işte e, Polisiye Gerilim dizisi gibi. Yani sadece kullandıkları motif uzaylı motifiydi. O kadar. Ama sadece uzaylı değildik yani. hani Uzaylı motifini alttan hani şey olarak ana hikaye olarak verdiler onu bize. Yaptılar hani eyvallah. Ama her bölümde aslında başka bir şey inceliyorlardı. Evet. Yani sadece uzay incelemiyorlar ne bileyim ee, deri değiştiren işte adam deri değiştiren adam neyse <gülüyor> <gülüyor> tüy döken köpek <gülüyor> reptil tadında ne daha doğrusu şey ee, tam ee, şey deri döken adam o <gülüyor> güneşte <gülüyor> <gülüyor> yanmış bir adamdan bahsetmiyorum. Örneği veremedim onlara koyayım. Tam işte, yılan gibi derisini döken adam. Falan filan ya işte, neyse. Ya yani hani, X-Files'te sadece uzaylı hikayesi yoktu, Eyvallah. bir ton şey vardı. Ama yani o bir ton şey, yani uzaylının dışında kalan mistik şeyler, hani bilim kurguya pek girecek şeyler değildi. E tamam, daha hani conspiracy. Hımm, teori üzerindeydi. Evet. Truth is after. hangi truth, nedir, ne değildir, o tartışılır. Yani ne, neyin truth'u yani bir ara CFK'ye de girmemişler miydi onlar sanki ben ve birşey Girmiş edeyim. olmalı 9 sezon izledik oğlum ya yani hani uzaylı yani. bölümlerinden atıyorum sana hani 25 bölüm olsun tamam mı? Geri kalanının uzaylı <gülüyor> bölümleriyle alakası yoktu yani her bölümde bambaşka bir olay vardı Tamam yani işte birazcık daha işte Supernatural tadındaydı yani evet o... yani Supernatural Bilim kurgu dizisi mi dersen hayır derim bir, mesela. Yani. O mistik bir dizi, fantezi evet. işte o yüzden hani X-Files'ı çok bilim kurguya sokar mıyım, sokmaz mıyım tartışması oradan geliyor işte. Ama yani. işte ana hikaye eğer uzay, uzaylılar vır işte NASA, e, işte o dönemin Amerika'da popüler olan uzaylı temaların hepsini birden düşünenin onlar ama işte, içine girdiğinde bilim... Bilim kurgu... Kurgu işte bilim kurgu... Kurgu işte, bilimle kurgu yani <gülüyor> kurgu kurgulanmış, içine bilim sosu kıtırmış. <gülüyor> yani hardcore bilim kurgu değil tabii ki lan ama yani bilim kurgu isminin zaten anlamı kurgu olmasından gelmiyor Ama yani bilim başta geliyor. Yani Science faktörü çok daha önemli değil mi orada? E i̇şte işte Amerika'da. Bu yüzden mesela ben... Star Wars'u da bilim kurgu olarak e, sınıflandırmayı pek sevmem. Star Wars ne? Epik bir hikaye. Yani epik ve fantastik bir hikaye daha çok. Ama uzayda geçiyor. Uzayda Işın geçiyor. Işın tabancaları var. Işın tabancaları var. <gülüyor> Uzay gemileri var. Doğal olarak bilim kurgu oluyor o zaman. Olmuyor pek yani. Bilimle alakalı hiçbir şey yok çünkü dizide. <gülüyor> yani filmde. Yani. Uzayda geçen bir şövalye hikayesi aslında. Güçlerini de büyülü bir mikroskopik organizmadan alıyor. Yani, e, çok derine indiğinde aslında İncil'den birebir alınmış bir hikaye diyenler de çok var yani. Yani orayı geç bence... Baba, oğul ve kutsal ruh. ruh. Yani her şey İncil'e şey yapabilirsin. Evet İncil'i başka yerlere bağlayabilirsin. Her şeyi İncil'e bağlayabilirsin yani hayvan gibi kitap abi yani. <gülüyor> Sonra altıncı sırada Prisoner demişler. Prisoner'ı da izlemedim ben mesela. <gülüyor> Prisoner'ı ben de izlemedim. <gülüyor> Daha doğrusu şöyle hani... Çocukluğumda izledim hani bir, birkaç bölüm... <gülüyor> Ama çok hayal meğer hatırlıyorum yani hani... Çünkü zaten çok eski bir 67-68 bir sezon. İngiliz <gülüyor> dizisi. <gülüyor> Ama hani e, oturup mesela şu an baştan izleyebilirim. Sonradan remake'i de yapıldı. Çatırılamıyor. Ama dediğim gibi genel olarak <gülüyor> Prisoner üzerine... Tartışacak bir film değil <gülüyor> Bizde de zamanda TRT'de işte Star'ın Star ilk zamanları Magic Box'ta verilmiş. Ama dediğim gibi yani ben öyle hayal meyvelerim Star Star'ın yani. ilk dönemleri deyince benim aklım direkt şeye gidiyor, James Bond Jr.'a gidiyor. James Bond Jr. mı? Hmm. O Onunla... Star'ın ilk açıldığındaki çizgi film kuşağında vardı James Bond Jr. <gülüyor> Çatılamıyorum o. Valla. Öyle. Evet. Show çıktığında da şey o abuk subuk şey çocuk neyince dizileri falan vardı. <gülüyor> Sabah köründe onları izlemek için kalkardık. Ben TRT 2'de Polis Akademisi'nin çizgi dizisi dizisini hatırlıyorum mesela. Evet. Yani tekrar bir deneyeyim dedim. Hani bayağı da aradım Polis Akademisi çizgi dizisi. Evet, yok çünkü hiçbir yerde ama Türkiye'de Aha. bir VCD'si basılmış. Ha. İçinde bir bölüm var. Onu buldum. Hatta satın aldım videomdan bir sarhoş gecemde Sipariş etmişim yani <gülüyor> geldi Evde duruyor şu an bir CD'si Bir kere izleyeyim dedim olmuyor yani Dijenerini hani izleyebiliyorsun hep <gülüyor> Çok kötü oğlum yani kötü lan hani, Polis Akademisi'nde de çok kötü derler ben severim o ayrı da yani Ben Çizim de dizisi, severim Yok kaldırılacak gibi değil şu yaşta yani, yani Çünkü hani bir Absürtlük arıyorsun ama o, o, o Bunun da dozu çok düşük yani... <gülüyor> yani bazı şeyler var ki Hani bilmiyorum gerçekten büyük nostaljisi olsa bile hani seni hakikaten hayal kırıklığına uğratıyor çok güzel. çünkü bazı şeyleri o yaşta görmüyorsun mesela hani ben Batman Animated Series'i tekrar izliyorum bu arada izleniyor güzel hoş falan ee, işte e, bazı e, detaylar gözüne daha çok çarpıyor işte arka plan e, şey art deco işte binalar olsun işte e, siyah e, zaten şey siyah kağıt kullanmışlar siyah kağıt üstüne yaptıkları işte e, hani renklendirmeler olsun vesaireler bunlar çok e, hoş geliyor hani daha iyi anlıyorsun iyi bir iş yaptıklarını ama işte Batman'in şey konuşması diyaloğu ortamın ciddiyetine bazen o kadar ters ki <gülüyor> Alfred deniyor mesela bildiğin deniyorymış yani Alfred. <gülüyor> Yani dik desen, hakikaten çocuk. Hani onu beklemiyorsun mesela şu anda mesela bir Dick Grayson dediğin zaman birazcık daha oturmuş bir e, karakter bekliyorsun. Ama orada hani direkt izleyen çocukla aynı e, hani zeka seviyesinde <gülüyor> bir çocuk koymuşlar oraya. Gülüyor mesela Batman arada sırada, espri yapıyor falan. Hani bazı şeyler nostaljiyle bile hani e, şey yapılmıyor abi yani kurtarılmıyor dizilerzin yani bazen bir sürü dizi de geri dönüp baktığında eskisi kadar ne sene eğlendiriyor ne, ne de şey şey mesela ben şeyde yaşadım onu. Eee Hayalet Avcılarının bu hangisi? Animasyon dizisinde Real Ghostbusters değil öteki. Öteki. Maygorilla olan. Hmm. Oğlum izlenmiyor lan. Hiçbir şekilde yani filmation'ın o o <gülüyor> animasyon o filmation animasyonun çoğu öyleymiş sonra onu da fark ettim. Hani tamamen bu işte koşup düşen adamlar üzerine yapılmış çizgi diziler ya. Başka hiçbir şey değil yani. Yani tamam konu var. Yani yazmışlar senaryo eyvallah ama. <gülüyor> yani hani atıyorum 20 dakika sürüyorsa bir bölüm. 15 dakikası koşup düşen adamlar ya. Yani 5 dakikası bir şey oluyor. Hani, oluyor solda yani. Ya ben bu hayal kırıklıklarının en büyüğünü nerede yaşadım biliyor musun? Thundercats. <gülüyor> yani benim... Yıllar sonra aklıma sadece şey takılmış, açılış jeneriği. Hı. O kadar güzel ki, ya şimdi izlesen bile açılış jeneriği çok iyi Cans, eski kentsin. Ama jenerik bitiyor, dizi başlıyor. Yani adam normal sağ eliyle çizerken sol ayağıyla çizmeye başlamış gibi bir durum söz konusu oluyor. <gülüyor> Hayvan gibi işte şey kediler var orada ve dövüş sahnelerinde kimse kimseye vurmuyor. <gülüyor> Zaten seser de nasıl yok yani yere falan da basmıyor <gülüyor> yani ayaklarının yere değdiğini de çok az gördüm ben <gülüyor> böyle bütün şeyler evet, e, eklemler bildiğim Barbie bebek eklemleri gibi falan tekrar izlemek zorluyor tandır çok zorluyor yani konu ayrı zorluyor çizim ap ayrı zorluyor yani tandır kesle ilgili iyi bir anı varsa tekrar izlememekte fayda var <gülüyor> <gülüyor> ya da sadece açılış cenerini izleyin. Açılışca Nerya'yı çok iyi. Listeyi geri dönelim. Beşinci sıraya, sıraya Lost'u koymuşlar. Sen mesela onun da bilim kurgu olmalı evet. konusunda Bilim yaptın. kurgu değil çünkü abi. Fantezi, yani fantezi dizisi o. Ya işte orada da evet. Yani, yani bir tane kurgu... Darmay'ın işitif oraya iki tane bina dikti diye bir e, karaduman çıktı, bir a, tropik adada e, kutup ayısı gördüler diye bilim kurgu dizisi olacak değil. Ya ama işte hani o elementleri de ara ara barındırdı dizi. Hatta aslında ana konunun içine gömdüğü şey oydu yani onun üzerine bir yerden sonra onun üzerine inşa ettiler. Hani başta gerçekten öyle düşünmüşler mi bilmiyorum ama hani zaman yolculuğu konsepti mesela işte atıyorum dizinin 5. sezonunda çıktı ortaya falan hani. Yani ya bilim kurguluğu gerçekten yine de tartışılabilir Yani ya. bence de. Ki ben Lost'u 3. sezondan sonra izlemeye ben, bırakmış bir Ben çok olarak. severim Lost'u. Finalini de çoğu hani insan bayağı nefret eder, finalinden çok da küfrederler. Ben finaliyle o kadar değilmiş, öyle ay. bir şey Hayır. <gülüyor> ben izlemedim. 3. sezon 3. bölümden sonra izlemedim bir daha. Yeter bu kadar dedi. İyidir ya Lost. Ama yine de yani... Dediğim gibi benim finaliyle de çok büyük bir sıkıntım yok. Ama bilim kurguluğu gerçekten hani tartışılır. Abi şey, Green Lantern ne kadar bilim kurgu filmiyse, Lost'a o kadar bilim kurgu dizisi. Hatta daha az. Çünkü Green Lantern daha katan uzaylı var. <gülüyor> Uzayda bilim adamı var. <gülüyor> bilim adamı var. Uzaya gidiyorsun, uzaylılarla savaşıyorsun. Güneş <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> e, dördüncü sıraya iki diziyi birden koymuşlar. Outer Limits'la... Twilight Zone, Alacakaranlık Kuşağı. Alacakaranlık Kuşağı da aslında çok da eee Şimdi orada hani konsept bir şey mi? ama hani her bölümde zaten başka bir hikaye evet. var kesinlikle. İçlerinden bazıları bilim kurgu ama çoğunluğu değil mesela Twilight Zone. Evet. O Outer, da daha, daha çok daha mistik daha çok mesela, daha sci-fi bir dizi. Ama yani, Twilight Zone Black biraz Mirror daha, gibi. Evet. Hani hem biraz korku, işte korku gerilim. Evet. Yani Fantastik. mistik fantastik korku gerelim işte belli başlı bölümleri yüzünden seçmişler. O yüzden de zaten altı ile beraber koymuşlar. Ama dördüncü sıraya koymuşlar. Yani hani ama şimdi şeyi de hatırlıyorum. Yazdım da aslında 80'lerde TRT'nin Treten'in alacak aralığı şu verdiği dönem çok büyük bir olaydı mesela. Yani Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu yani elimde televizyon olan büyük bir çoğunluk o dizi izliyordu zaten tek kanal izliyorsun hı hı. ve hani işte şey. Televizyonun prime time'ının hemen biraz sonrasında işte gece izleyeceğin şey bir tek o vardı zaten yani hani başka bir şey de yoktu. Evet. Yani bu listeyi belki birazcık da o, o yönden değerlendirmek lazım yani o döneme yaptığı i̇şte etkiyi. Birazdan Mayıs'ta yönden... onları evet. koymuşlar zaten. Hani Lost'u da bence o yüzden koymuşlar. Hani televizyon dünyasında büyük bir olay oldu çünkü çok büyük bir kitle izledi, çok fazla konuşturdu, bahsettirdi kendinden Hani yoksa dediğim gibi evet hani tartışılır sonuçta bilim kurulu ama bir maaleset olarak gördükler için hani koymuşlar listeyi. Bak 3. sırada Battle Star Galactica gidiyor. yeni. Evet. Bilmiyorum. <gülüyor> ya yani eskisini zaten yani. izlemedik. Sen izledin çocuk Ben izlemedim. Hani eskisiyle kıyasla ne kadar hani orijinalliğini korudu ve korumadı ben, onu bilmiyorum. Ama yenisi eskisi şeye çok benziyordu. Vi'ye çok benziyordu, benziyordu Zithersa Vi'ye. Hatta A takımındaki Feris Hı. Oynuyordu başshowde falan başshowde dediğim de şey oynuyordu. Ee, yok ya burada, burada... hatunu oynayan işte adama ha, Yok o değil o ya. Adam'a değil ya kız. İşte Starbucks k Starbucks oynuyor. Starbucks oynayan o herif o herif değil. Ben öyle düşünüyorum. Starbucks oynayan herif daha sonra şey o Polizu politikacı olan. Politikacı olan var ya yeni dizide. Sonra işte Cumhurbaşkanlığı falan oynamak, hmm. oynamaya kalkan bir tane yaşlı herif vardı. O muydu o? Oydu. Peki öteki ev kim oynuyordu? Bilmiyorum. Bunları bileceğiz. <gülüyor> Eskisini hiç bilmiyorum ki. Ama Battlestar Galactica'nın aslında hani tamam uzaydaki savaşları olsun işte <gülüyor> şeyleri olsun yani beni en çok etkileyen kısmı işte o tek din, çoklu din Hı. muhabbeti. E finalde de zaten oraya gittiler aslında. Ya finalde çok boktan bir sınıf Yani <gülüyor> onu e, söylemem lazım. Ama şey muhabbeti yani bunlar daha önce oldu ve tekrar olacak muhabbeti. Melekler. Güzeldi yani. Ve o gizemi arıyorsun aslında. Evet abi doğru söylüyorum işte Star Galactica'da Starbuck oynarını anlayalım. Bakayım. Şöyle. Hımm Faze, a -Teklim'deki. Burada da bak bak Stargard-Aktika'da Ha, ben diğerini diyordum, şunu diyordum o, Bu değil O zaman o diğerini oynuyordu O hmm. adamın oğlunu oynuyordu Evet Okey Garıştırmışım Ben de çok götümdansı alıyorum da Arada bir tutturuyorum <gülüyor> <gülüyor> Onlara leke sürülmesin <gülüyor> Yok ben de hani Çok da şey olmamışım bir şeyler varmış yani Diğerinden <gülüyor> tutturmuşum ya sonra e... ama misal Betis Targalytica'nın e, mesela en çarpıcı yönlerinden bir tanesi şey değil miydi sence hani birazcık daha e, analog teknoloji üzerine hani daha E tabi geminin durumu hmm. ama zaten oydı hani yani, bir de hani zaten bir koruma yöntemiydi onun evet, için. Evet. analog olması, evet. networke bağlı olmaması vesairesi hani bunu en başından böyle bu kafaya da zaten yani yani o dönemki ee, hani teknolojiyle hani görsel efek teknolojisiyle çok daha farklı şeyler yapabilirdin evet ama bir yandan da bir televizyon dizisi çekiyorsun. zaten e, para sınırlı. Evet. <gülüyor> zaten üçten sonra da çok fazla uzay sahası falan evet yani bunu da işte o hani o parasızlığı da kurguya bence iyi yedirmişler ben yedirmiş hiç sen. bir zaman batmadı yani neden nedenini biliyordun neden analog takıldıklarını biliyordun çünkü yani. evet mesela şey olayı falan da güzeldi yani sen söyle ee, Hani çoğu zaman böyle uzay dizilerinde, filmlerinde işte uzaydaki patlamalar ya da uzay sahnelerinde hani sesi duyarsın. Mesela bunu da duymuyordum. Evet, tabii yani. Evet birazdan bilim evet. kısmına birazdan dikkat ediyorlardı. Yani. Ve hani o çok etkileyiciydi aslında hani bazı uzay sahnelerinde, uzay savaş sahnelerinde. Hani cidden hiç ar arka müzik vermeden tamam mı hiç ses vermeden sadece görüntüyü izlediğin sahneler vardı. Çok etkileyiciydi evet. bence. Ya Metal State'e çok yani bir sürü yönden alan ah, başarıları var ya. Yani. 6 number 6 evet, faktörü çok çok ettim. çok çok iyi bir faktörü lan. Yani, number 6 gerçeği var yani. Evet. Onun ardından ikinci sıraya Star Trek Original Series koymuşlar 3 sezon. Bu hani az önce konuştuk onu. Benim için de hani neden Original Series? Çünkü ya abi kadroya bak hani William Shatner, Leonard Nimoy ve DeForest Kelley hani Hayvani kadro ya, odur yani. Ama hayvani kadro o zaman hayvani miydi yani? O zaman hayvani. Saati bilim şeklin hayvaniydi o zamanlar ya. Leonard Nimoy'u kim biliyordur? Ama biliyordu? asıl efsane kadro budur lan. Ya nasıl Leonard Nimoy'u kim biliyordur? Spock, Spock yani. Hani... Hay, tamam işte onu diyorum. Hani döneminde düşün. Orijin serizin ilk bölümü, ep episodu yayınlanıyor. E tamam onda da böyle bir vardı var. Sadece Shatner'ı biliyorsun. Yani kadronun büyük olmasının sebebi yani dizinin büyük olması. E bunu belki ama daha çok annelerimize, babalarımızla falan <gülüyor> sormayız yani. yani onlar ne düşündü? E çünkü hani şu an Shatner'ı nereden biliyorsun diye sorsalar start Star Trek ten... bir sürü insan var yani. Ha, bizden küçüklerden başla. Evet. Ok. İşte ee, Shit Maiden Says'dan biliyorum diyen çıkabilir ki Boktan bir dizi olup evet. patladı sonra. Ya da ne bileyim hani başka bir yerden şeyden. Boston League. Boston League'da. Boston League'de hani. çok iyiydi diye. Yani. Efsane dizi. Ama yani benim için efsane kadro budur abi o yüzden de Star Trek hani. Ama mesela Next Gen'i ben hani orijinal seriye tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi mesela Data. Oh. karakteri işte şu Jean-Luc Picard bence birazcık daha ciddi ve şeydi, sorumluluk sahibi bir kaptan. Ben hiç hiçbir zaman sevmedim mesela. Ya ben de hani bir kişiler bağ kurduğumdan e değil, evet, değil ama... Zaten olması olması... inatla yapıyordu zaten sanki evet. onu. Duvar koyuyor, aynen, aynen. Olması gerektiği hani textbook derler ya. Textbook kaptan. Ama kaptanlığı. Niye William Shetner'de mesela soğuktu ama arada patlatıyordu espriyi <gülüyor> arkadaşlar. Yani, <gülüyor> yani Picard'da yoktu yani onu. Picard'da yoktu. <gülüyor> Bilmiyorum ben hani tabii ki seviyorum, next Gen'i de seviyorum hani ama. Hani Picard'ın o şey e, neydi? E, Kaptan çoktu abi. Şey e, Star Trek'in primary direktif mi diyorlar ona ilk kuralları? Hani ona inatla bağlı olması ve her şeyi hani onun üzerine kurgulaması şeyi zorluyor çünkü. Hani bunun etiksel felsefi e, boyutları çok zorluyor dizi yeni bir gezegene girdin oradaki canlılarla temasın vesaire. Evet, hatta son filmlerde de kullandılar. Evet. Ee, Prime Directive galiba. Neyse ama bu ikinci, şeyde... ikinci filmin başında kullandıkları o yüzden işte. hani kendinizi göstermeyeceksiniz, göstermeyeceksiniz. Ama bu pek şeyde yoktu orijinal seride. Var. Or orijinal çünkü orijinal seride. orijinal seride hatırladığım bütün sahnelerde kök bir bir uzaylıyı <gülüyor> dövüyordu çünkü. <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> o uzaylı da peluştu değil. İzlediğin dönemle diyorum ya tamamen hmm, alakalı Kesinlikle şey yani. kesinlikle. Ama data faktörü çok data büyük, büyük bir faktördü benim için. E, data işte yeni sparktı yani zaten. Bir de şey belki de... E, Suratı böyle altın rengine boyanmış bir adamdı yani <gülüyor> oğlum data. <gülüyor> Şeyi de sevmiyor değildim. Ee, Wesley Crusher. Hı. Çünkü hani ben de bir daha iyi olabilirim <gülüyor> modunu veriyordu herhalde bana. Orada bak hani birinciye geçmeden önce arada aslında mesela Babylon 5 eksik cidden bence. Hani ben koyardım listeye. İlk ona kesinlikle koyardım. Strazinski'nin dizisi aslında. Hı. Hmm. Ben Babylon de, 5 o oy... Babylon 5 çok iyi dizi. Yani zaten Star Trek spin-off gibi düşün. Ben yani çok severdim. Bir de Cloud Nine mi vardı? Ne vardı? Cloud Nine'ı bilmiyorum. Next Gen'den sonra bir şey daha çıktı ya. Hı. Hmm bir sezon iki sezon gitti hatırladım kadarıyla. Yani Başka bir gemi yani. Liste birinci sırasında da Doktor Who var. Doktor Who herhalde çok karşı çıkan olmayacaktır yani. Hm bu yine etkili abi. Doktoru Doktoru'yu izliyor musun sen? Ben mesela izlemiyorum şu an? an. Ben mesela işte hani 2005'te Tekrar Çıkan yeni, yeni tekrar seri. başlayan seriyle zaten yani ben de izlemeye hmm. başladım. Eskileri, e, eski bölümlerden indirip izlemeyi denediğim çok fazla oldu ama olmuyor. Yani. Olmuyor yok, abi. Hiçbir şekilde olmuyor doktoru da çünkü. E, çünkü bildiğin şey karton kutuyu alıp bu robot diyor sana. Evet abi prodüksiyon diye bir şey yok yani. Yok Artık abi. Da yok. Eski dalekler zaten. Ya yenileri bile o yüzden çok cheesy yapılmış ama hani yine de eğleniyorsun, sana bir şey veriyor ya yani. ama eskilerde... Eskiler çok kötü abi. Rezalet yani eski. Bir de o yüzden hani millet böyle işte hani şimdi 60 üstü adamlarla doktoru konuşmaya başlasak herhalde yeni doktorlardan tiksiniyorlardır hani Tiksiniyorlar mıdır Hı, acaba? Mutemelen yani? öyledir ya. 60 üstü... Öyle olmalı hani eskileri izlediyse. Yani ya, bence o kadar da değil dedi gibi geliyor bana. Abi çünkü, çünkü adamın gibi. izlediği dönemde aldığı şey çok farklı. Anladım hani şimdiki dönemde çok daha şey görüyor olabilirler. Daha böyle bir yalan rüzgarı gibi gidiyor evet. olabilir onun için kesin <gülüyor> yani. Ama yani David Tarantino çok sevdiği insanlar doktor olarak. Ben aksine mesela ondan sonra gelen Matt Smith'i çok, çok seviyorum. Şu Doktor yine değişti. Biraz ama şey, yani birinci sıraya koyar mıydın doktoru desem birinci sıraya yani, koyar mı işte yani, yine burada hani şey, şey olduğu için 35 senedir yayınlandığı için aslında listede burada var herhalde yani, doktoru ya hani daha doğrusu doktoru fenomenine büyük hayranlığım var tam saygım var ama doktoru hani ne kadar iyi yapılmış olsa bile evrenselliği olmayan bir dizi bana kalırsa çünkü bir şekilde o dünyayı kendini kaptırman lazım bir bilim kurgu olarak hani sana sunulduğu zaman ha, en azından bunları düzgün yapmışlar ya da şunlar mantıklıydı. Hemisi öyle ama. Ya ya oturup son üç sezonu izlemen lazım mesela. Yani belki öyle ama Gerçekten mesela ben mi? 2000 işte dediği 2005'te mi 2007'de başlayan o yeni serinin ilk sezonunu izledim. Hepsini bitirmedim. O öyle değildi mesela. İlk sezon çok, çok iyi değildi zaten. O yüzden hep herkese şey diyorum hani doktoru, abi yok ya falan diyenlere e, belki David Tennant'la, belki de Matt Smith'le başlamaları çok, çok daha iyi hani... Olabilir. Çünkü çok daha farklı bir yere gitti dizi. Bir de tabii yine orada şey var hani benim sevme sebebim. Herif time'la Lord anasını seveyim Zamanlı yolculuk dedin mi? Akantular durar. Yani, durar. De. Yani liste bu kadar. İşte bu kadar. buraya dediğim gibi benim kendi adıma evet Stargate koyardım herhalde. SG1'i koyardım. Sliders'ı koyardım. İşte Babylon 5'i koyardım. O onlar dışında ne ekler? İşte Time Tracks var. Kesin koyardım. Hani sırf belki nostaljisi yüzünden Otome'ni koyabilirdim ki çok hatırlayan yoktur herhalde. Onda da hikaye şeydi. Hani bilgisayardan da anlayan bir Teğmen, polis hmm. düşün. İşte bilgisayarında böyle bir şeyler, bir şey programlanmaya çalışıyor. Hmm. Ee, bilgisayardan da anlayan mı yoksa acaba polis için çalışan bir IT'ci mi yani öyle, öyle bir şey yani. Ve e, yanlışlıkla bir e, adam yaratıyor tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> o bilgisayarın ekranından... Asittir, şey, adam oldu. Bilgisayarın ekranından <gülüyor> çıkıyor. <gülüyor> Neyse, adam, adam, adam, <gülüyor> adam oldu. Adam da üstüne diyeceğe dönüşebiliyor. Hani <gülüyor> helikoptere dönüşüyor, araba dönüşüyor falan böyle ve fosforlu mavi bir kıyafeti var bunun. Daha doğrusu böyle daha, heh, teknolojik gözüksün diye. Zaten o dönemde herhalde Tron'la yakınlar dizi. Ee, ve işte dönüştüğü alette hep onun kostümü renginde, onun dizaynında bir şey oluyor. Yani. En çok şey etkiliyordu beni. Ee, çok güzel yapmışlardı hani şimdi izleyince muhtemelen komik gelir ama trafikte bu herifin dönüştüğü arabanın içinde işte bu diğer komedik unsur olan işte polis veya itc nesi kimse gidiyorlar trafikte ve hani arabanın arabayı polis kullanmıyor aslında evet, herif işte öyle. dönüşen herif kendi o trafikte hızlı bir şekilde ilerliyor hani şeyi görüyorsun böyle işte dünya hızlı gidiyor hani hızlandırılmış <gülüyor> bir şekilde arabaların arasında geziyor ve hani o mavi led ışığı saçarak böyle aralarından geçiyor falan diğer araçları. acayip hoşuma gidiyordu. Böyle helikoptere dönüşüyordu yine mavi led ışıklarıyla falan böyle. Bayılıyordum hani. Bir de tam işte o Michael Knight dönemleri, Knight Rider dönemleri zaten böyle bir hani hiçbir zaman çok büyük bir araba meraklısı olmadım ama o arabalı dizilerin hepsine bayılıyordum yani. Hani Viper'ı da o yüzden bir dönem nedense seviyordum ha, yani, Viper. falan. Halbuki Viper çok deniyor bir dizi. Viper deniyor bir diziydi ama araba daha iyiydi. Araba iyiydi. Hatta yani. Viper'ı sonra tekrar yapmaya ya, kalktı. Yaptılar, denediler bir şeyler. Ya Nightrider'de Night, Night yaptılar. Rider Hatta şey oynadı, yeni Kaptan Körke oynayan çocuk oynadı. O mu oynamıştı, <gülüyor> deniyor <gülüyor> ya? Ben sevmiyorum o çocuğu. Yani şeyi, Night Rider daha önce de, Rider 2000'de ha, denemişlerdi. Evet. Beyaz bir kit vardı mesela orada. Yani. Ya da kötü kit vardı. O beyazdı falan. Böyle bir durum hmm. vardı yani. Ya The Hoof olmadan olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> The Hoff da öldüğüne göre. Son kiti de bu arada Val Kilmer <gülüyor> ses <size> vermişti. <gülüyor> o da öldü. Val Kilmer de öldü sayılır. Mesela Knight Rider'ı koyar mısın gülüm kubu film olarak? Hayır tabii ki koymam. Air Wolf'u koyar mısın? Hayır. Benim? Bir de Sea Wolf gibi bir şey yok muydu? Bir de botlu. Bo Oğlum şey işte benim dediğim denizaltı vardı. Bu öyle, öyle bir şey değildi o. Konuşmuyordu. İçinde Yunus vardı. Denizaltı'nın içinde mi vardı diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bilim kurgu dizisi Evet <gülüyor> gelecekte <de> geçiyor <gülüyor> Oğlum of, neydi o? Yunus demişken ya. aklıma geldi ya Star Train hangi filmindeydi ya? O bayına bu kurtarma izliyorlar ya <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bana, bana o diziyi hatırlatmam lazımmış Ama sen bilmiyorum diyorsun Ben bilmiyorum abi Ben Spielberg'den bulurum bunu Spielberg ben Flipper'ı bilirim. Flipper, Flipper çok güzel bir bilim kurgu dizisiydi bence de. <gülüyor> yani Flipper bize Jessica Alba'yı kazandırdı. Allah kahretmesin. Ben Flipper'ı sevmiyorum abi. Flipper bize Jessica Alba'yı kazandırdı diyorum. Aynı sevmiyorsun. Sequest. Sequest. Evet, Adını bilmiyorum. Dans şu şey çocuk. E... Ah, oğlum bu kadar isim unutulur mu ya? Unutulur. <gülüyor> Bence biraz... çok doğal bir şey bu kadar It, isminiz var. It'te oynayan çocuk vardı. Sarış. It'te bir sürü çocuk oynuyor. Ki... E, tamam bir sürü. Bu <gülüyor> şey... E, kağıttan gemiler yapıp üstüne parafin sürüp suyu bırakan çocuk. <gülüyor> Onun <gülüyor> büyümüş hali mi oynuyor? Yok yani bayağı o, yaş, o yaşlardaydı zaten. Buyur. Chuck Norris ile beraber Sidekick diye bir filmi vardı. Bu... Ölmüş lan bu çocuk Aa, filmi işte. Öldü. Sidekick filmini hatırlar mısın Chuck Norris ile beraber? Bu... Bu çocuğun Chuck Norris hayali, hayali arkadaşıydı. <gülüyor> Bu kara Evet. <yapık gülüyor> <olay. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, had yani aklımda bile olduğunu bilmediğim bir şey hatırlatın şu anda. <gülüyor> Oğlum, Steven Seagal'ın da bir dizisi yok mu eski diziler? <gülüyor> Steven Seagal'ın bilmiyorum ne var. Steven Seagal, babam seviyor. <gülüyor> Chuck Norris diyince direkt aklıma o dönem aksiyon filmlerin kilitleri geliyor. <gülüyor> Hatta Steven Seagal yeni yani yeni dediğim bir son 5 sene içerisinde bir tane dizi daha çekmeye kalktı True Justice battı sonra. Evet. O Oğlum o asıl kendisi asıl, oldu. asıl büyük şey e, neydi o? Rakideki Rus boksör. Hmm. O herifin bu sezon mu bir önceki sezon bir dizisi var hatta bu sezon galiba. Dolph Dolph. Evet evet. Lugren. yani o saf 3 o kadar kötü bir dizi ki. İzledim Bir bölümünü izledim. Ne olduğunu bilmeden indirdim. Evet. Hani, Aa, yeni episode bir şey bir, çıktı. Evet. Sizon 1, episode 1 gördüğüm şeyleri indiriyorum genellikle. Abi şey dublaj yani senkron kayıt almamışlar galiba. <gülüyor> Tekrar çağırıp stüdyoda <gülüyor> seslendirmişler. O kadar kötü ki. Yani sırf kötü olduğu için bile izlenmez o kadar kötü. Ha, o kadar kötü. Yani. <gülüyor> kadar kötü ki iyi dizilerden B. değil. evet maalesef. Ha bu arada bir dizi daha var benim ilk onuma koyacağım. Yine muhtemelen kimsenin ya bilmediği, ya sıklamadığı ya sallamadığı Days diye bir dizi. Bunda da yine... E, Zaman yolculuğumu var. Tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> bir astronot, bir de Rus hatun kozmonotumuz var. Hmm. Neyse yine bir Amerikan hava tarzı bir yer düşün. İşte bir, bir icat var tamam mı? Böyle bir küre. Evet. Ee, bizim baş karakteri içine koyuyorlar ha. ve e, en fazla yedi gün geriye gidebiliyor. Hmm. En fazla Evet, dejavu gibi. Gibi. Ee, ve atıyorum işte Amerikan Başkanı'na suikast düzenlendi, hadi birader atla, işte dön geri falan işte. Hani olaylar olduktan sonra hı hı. bunu engelleyebilmek için bir yedi günleri var. O yedi günü geçirirlerse yani geri dönüş yok, o alet arızalandı falan sıçtın yani. 7 gün geriye dönüyor herif işte, bazen 3 gün dönüyor bazen 5 gün, bazen 7 gün, bazen 1 gün falan. Hı. Sonra da tekrar kendi zamanına geri dönüyor. Yani o zamanın arada yaşanmasına izin verme hikayesi çünkü şeye bağlıyor, bir çeşit paradoksa bağlayacak Türk heriften. Hı. Hani herif geri gitmiş aynı anı tekrar yaşamak herifin beynini çok zorlayabiliyor bilmem ne falan. Hani o aletle seyahat etmek de çok kolay bir şey değil fiziksel olarak çok yoruyordu bana. ama bahsettiğimiz o kadar boktan bir dizi ki. Yani oyunculuklar rezalet. Zaten hani Sci-Fi Channel dizisi bile değil ya sanırım hani. O zamanlar Sci-Fi Channel. O zamanlar yok. değil çok eski bir dizi değil. Yani 90'ların sonu 2000'lerin başları belki. Yani eski Allah. değil diyorum da 15 sene olmuş olabilir yani. Allah Allah. Ya o dönem dizisi ise benim izlemiş olma muhtemel ama. Türkiye'de yayınlanmamış olabilir. De yani. O zamanlardan başladık ya internetten evet. indirmeye yanılmıyorsam 3 sezon falan toplamda Yine tamamen hani zaman yolculuğu konsepti olduğu için Bir de hani hep söylüyorum <gülüyor> Beni sevdiğim hani zaman yolculuğu konsepti biraz daha böyle hani yakın geleceğe ve yakın geçmişe hmm. yapılanlar Hani o paradoks olma durumu veya işte o butterfly efekti yaratacak bir şeyler olma durumu beni heyecanlandırıyor konsepte konseptte yani Anladım Yoksa işte hani Şeyden falan nefret ediyorum, bu... E, time Machine. Çok geçmişe çok değişir. Evet, Time Machine'i sevmiyorum mesela. Planet of the Apes. Planet of the Apes'i seviyorum. Yani o biraz daha... Ama o da var. bayağı ileri gidiyor. Evet. Ama sonra günümüze geliyorlar falan. Ya ben o serinin devamını idilemedim. Ben yani şey... Ne bu? Need for Speed çakması film. Şey, Fast and the ha, Furious. Fast and Furious. Neyse, ondaki başroldeki sarışın herif kimdi? Onun bir mesela zamanda uzun filmi var. Ha evet. Böyle şey, şu, yuvarlak masa şövalyeleri dönemi. Evet dönemi, evet, dönemi, babası, dönemi babası bir tarihçi. Ha. Evet. Ondan da <gülüyor> mesela nefret ediyorum. Hani, o çok kötü yani, filmdi yani. O ama. döneme çok umumda da değil. Outer Limits'te mesela tonlarca time travel bölümü var. Hatta Outer Limits'in time travel pekleri de var TV'de hani hmm. her şeye konuya göre bölmüşler. Onda da mesela bayağı garip bölümler vardı Hani geçmişe gidip Hitler daha bebekken öldürmeye çalışan hatun falan. Onda da ilginç konseptler vardı mesela. Denenmişti yani. Hı, evet. Hep konuşulan bir şeydir. Hitler denemişler işte. Ne Hiç olmuş peki? Anlatıp spoiler olmasın. Şimdi yine bir değiştiriyorlar. Eee? Oooo Hitler oluyor. <gülüyor> Hitler bu <mi> oluyor. <gülüyor> Hayır zaten öyle olması gerekiyormuş bağlıyorlar hikayeyi. Ha. Yani değiştirmeseydi aslında Peki Öyle değiştirmeseydi? Öldürmüş olsaydı? Yine muhtemelen o çingene bebek büyüyüp Hitler olacaktı. Yani Hitler zaten o bebek diyorlar. Hayır, hayır. Anladın mı? değiş? Yani çingene bebeği öldürmesi gerekirdi o zaman. Ama sen bu aileden doğan bebek diye biliyorsun. O yüzden gidip o bebeği öldürmeye veya başka bir şey yapmaya kalkıyorsun. Kadının içi el vermiyor. O yüzden öldürmüyor. Aslında öldürmek üzere gidiyor. Sonra başka bir bebekle değiştiriyor. Hani bebekler en yani, azından ölmesin. Yaşasın. Yani o dizi <gülüyor> o bölümde şunu mu diyor yani sen yani o değiş tokuş gerçekten yaşandı. O Çingene genel olan çocuk büyüdü Hitler oldu. Evet. Yani, ve biz bunu hani tarihi olarak böyle evet. alıyoruz. Diyor. Evet. Ha işte benim sorum da şu yani oradaki o Çingene çocuğu alıp oraya koymamış olsaydı sadece o ailenin o çocuğunu öldürüp kimseyle olmayacaktı. Hayır öldürüp değil hiçbir şey yapmasaydı. Hayır <gülüyor> tamam ama şimdi bir e, ön varsayım da var ya bu kadın hiç gitmeseydi de Hitler olacaktı o çocuk. İşte o yok. O şey diyor e, biz bu timeline'da bu hani şeyi yaptığımız anda ona etki ettiğimiz anda zaten geçmişi değiştirdik diyor. Yani hani terminatür hikayesi biraz Anladım. Da. Yani o, o döndüğü için Hitler var. Ve Hitler olduğu için de o hep dönecek. Anladım. anladım. anladım. Ama ön bir e, loop yaratıyor yani. Anladım. Ama işte o başlangıç noktasında o kadın hani kendisinin geriye gideceğini bilmiyor ya. Evet, bilmiyorum. Bilmediği için onun gerçekliğinde o çocuk Çingen'e çocuk değil. Evet. O ailede de olan o evet. i̇şte O yüzden de o değiştiriyor Evet, işte o yüzden diyorum hani o ailedeki o çocuk öldürülmüş olsaydı, Çingen'e çocuk yerine konmamış olsaydı... Yine bir şekilde biz Hitler var olan bir karakter olarak, bir insan olarak... Dizi bölümde şey diyor işte hani... Oraya eğer... değmiyor mu hiç? Ay, değiniyor aslında. O şeyi gösteriyor sana. Eğer bu kadın bu bebekleri değiştirmeseydi Hı. belki de Hitler asla olmayacaktı. Hı. Onu diyor. O değiştirdiği için Hitler ya oldu. Ya da çingilerin içinde büyüyüp bütün beyaz ırkı öldürmeye çalışan bir süperiyör çingene ırkı çıkacaktı. Belki de. Yani i̇şte hatırlınız yani bir anlamda çok. Ne yani, o çok ilginç Yani şey, garip gelmişti. Yani ben İkinci Dünya Savaşı vesaire çok sevmem. Ama hani genellikle Hitler'le birlikte başlayan süper ırk muhabbeti vesaire yani safkanlık muhabbeti vardır ya. Aynı Arı. Arı ırk. Ve çoğu da hani resmen edilişinde ya da algılanışında işte Alman ırkı, beyaz tenli ve sarışın, sarışın ama kendisi gibi. pek de öyle değil. <gülüyor> Ufak tefek de bir adam. Çok da... Superior değil. Alman da değil zaten. Evet. <gülüyor> Avustralyalı. <gülüyor> Niye onu kesmemişler falan? Yok <gülüyor> ama ya yani şey bayağı işte e, oylarla başa geçiş süreci var adamı yani. yani hani tamam. Işte. Kürtlüğü, şu an. Kürtlüğü Arınalım dediğin noktada. Kendisi bir. şey ama O zamana ya. kadar artık arkayı öyle bir sağlamlaştırmış ki işte ileri deyince ileri gidiyorlar onunla, geri deyince geri gidiyorlar yani. Hani ki Valkyrie var hani suikast mi olmuş kendisini. Evet. Neyse efendim. Bu diziler, bu, bu bilim kurgu dizileri, bu bu olay bu, bu yani. yani. Yani ben bunun bir sonu da merak ediyorum. Ama eğer e, hani istisna yapıp animeyi de e, hani dizi konseptine uygulayıp abi ama yani, o zaman işte şey sen çıkamazsın yani. Çok var çünkü yine, hani bir onluk liste bir de abi hani şey yapmak zorunda hissedersin kendin, 5 tanesine animasyon koyayım, 5'i live action olsun falan dersin niye neye göre? Anime'yi katarsak zaten hani benim herhalde yine ister dizi ister anime olsun her türlü bir numara koyacağım şey bellidir yani. Gostüm şey yap. Bak mesela Matrix'i falan koymamışlar. Diz mi ama onun da küçük, küçük animasyon bölümleri vardı. Animatrix vardı diyorsun. <gülüyor> Doğru o da çizgi dizi sayılır. Anime sayılır. Tamam da dizi sayılmaz. Tabii ki sayılmaz yani. <gülüyor> çizgi dizi de sayılmaz. Bu yani, arada sayılmaz. <gülüyor> kısa kısa bir çizgi. Yes. Episod. Episod da değil ki onlar. Bir bütünü birleştiriyorlar. Yani işte tam olarak da öyle denemez epizot yani şey farklı yani o, o evren içerisindeki farklı perspektifler aslında. Sadece hikaye bağlanan bir tane hikaye var. O da o skateboard sürücü. Aman nereden nereye. Sikiyim Animetrix. <gülüyor> <gülüyor> Animetrix'in müziği fena değil ama. OSC ara ara hale Hatırlamıyorum. Biraz tekno, biraz elektrik. elektrik. İyi ama. Elektrik. O zaman podcast'in sonuna geldik yavaş yavaş, değil mi? Geldik mi? Bence geldik. Ama yani bence Firefly 9 sayı verilmiş bence. Ama dedik ya yani herifler belli bir şey göz önünde bulundurmuşlar belli ki. Yani, e, daha fazla seyredilen demişler bir kere. Daha uzun soluklu olanları ön plana çıkarmaya çalışmışlar ki onlar da bence çok sevdikleri için koymuşlar. Yoksa ilk ona bile koymayabilirlerdi. Evet. Heriflerin düşündükleri hani kriterleri Düşünürsen, o kriterlerin çoğunu uymuyor Firefly e. Firefly'ın ama şey i̇şte e... Alttan alta QT olması sonradan evet. O listelere sokmak mecburiyetini de yani. yani Biz zaten seviyoruz yani herifler adına konuşuyor Ya yani adam Kaç bölüm mü yayınladı? 11 mi? Tabi 11-12 bölüm 11 bölümlük Yarıda kalmış bir diziyle Oluşturduğu kitle Efsanevi yani Ama Elif neredeyse Tüm dizilerinde yaptı zaten bunu. Hani Eliasta da yaptı, işte Bafide de yaptı, Inci de yaptı, yaptı yani bunları. Hayır yaptı. ama işte önemli olan 11 bölümle kalmış olması dizinin. Yani sonuçta. Zaten Angel Firefly'dan sonra da Elif'in dizilerinin büyük kısmında çöpe gitti. E çöpe gitti. Gerçi mi? Firefly'dan sonra ne yaptı? Dollars yaptı. Başka? Tonlarca ama yapımcılarını işte prodüser olarak girdiği veya. yani, yani, yani olarak girdiği ne var? Dollars dışında. Bir sürü şey var ya. Şey bile öyle diyeyim mi? E, bu What About Brian falan. Sen JJ Abrams'a karıştırıyorsun. Joss Whedon'dan başlıyor mu? İşte JJ. JJ mi What About Brian? Evet, Aa, JJ. Evet, demek ki kendini de karıştırıyor. Yani JJ JJ piyasa adamı oldu ya Lost'tan sonra. Doğru doğru. O zaman düşününce aslında Joss Whedon'ın creator olarak yapıp çok sıçtığı... Bir Dollhouse var, bir Firefly var. var. Yani Firefly'da da sıçtığını söyleyemeyiz ama Dola e, House'da da sıçtığını kabul etmeyen tonlarca insanlar yani Ben çok Hals. söylememiştim de yani. Tamam ben de çok sevmedim Ama onun da sonuçta adam en azından bir şekilde bağladı öyle bitirdi Sen tamamladın mı peki Dola House? İzledim canım Ben bitirmedim Yani son iki bölüm zaten şey yani kapanış bölümü olarak yaptık Hı. Geleceğe gittiler falan Geleceğe mi Ha İzleyeyim mi o zaman. Yani Daha doğrusu geleceğe gitmediler de gelecekte uyandılar Hı. Gitireyim ben ya Dolal bir ara. Spoiler vereyim mi? Ver Amy Amy ile ilgili spoiler'lar Verme verme bitireyim Bitir bitir Amy Acker'ı seviyorum Serenti neden o kadar iş yapmadı peki? Ha? Serenti neden o kadar iş yapmadı? Bilmem Yapmadı çünkü yani Yapmadı ama dağıtımı da o kadar geniş çapta yapılmadı galiba Dimitit mi çıktı? Dimitit çıkmış olabilir Serenti. Ki ben Serenti'yi çok severim Güzeldi Hı hı Ama zaten bir yandan da çok büyük bir özlem vardı yani hı hı. Özlemiştik lan heriflerin hepsini ama herif ne inat yapmıştım ya, siktikler dizimi, film yapacağım demiş. Yaptı. Yaptı herif. Sonra çizgi roman da devam etti bir ara, Serentine. Serentine'in çizgi romanı ama şey Serentine öncesi ne anlatıyor. Ama Serentine filminden sonra yaptı. Hı. Hatta birinin ilk cildi yanındırsam, filmle hemen hemen aynı bölüm yaptılar. Hatta ilk cildi gal gal galiba var bende yani. Hardcover Hard olarak. Ben sana satmıştım onu. Evet, sen bana satmıştın. Hardcover olarak var bende. Serent iyiydi ya, yani. bize Summer Glow'yu kazandırdı. Nathan Fillion'ı de o kazandırdı. Ya, yeah, Nathan Fillion vardı, vardı ama hep yan karakterdi. Evet. Bilmem yani Two Guys and a Girl'da bayağı sivrilmişti son son evet. sezonda bayağı ön plandaydı hatta düşünüyorum. Ama yine Two Guys and a Girl'du yani, <gülüyor> Three Guys and a Girl olmadı yani. <gülüyor> evet, yani Ryan Reynolds daha hep <gülüyor> başroluydu zaten. Bir ara hatta Pizza o, Place başlıyordu, yani, sonra orada çıktı. Şey bile aslında orada yani daha çok sıyırıldı o Ryan, Ryan Reynolds'ın kız arkadaşı olan doktor var ya Mesela hmm. i̇şte onunla birlikte kasta dahil olmuşlardı onlar son sonunda Evet Nathan Film bir sezon önce girdi Tabii. Kapıcı olarak girdi Yok Öyle o şey girdi. ilk şey olarak girdi ee, Pizza dükkanındaki bak tamircisi olarak Ha doğru tamirci şey, handyman olarak <gülüyor> Ondan sonra şey oldu ha, Ondan sonra işte aynı eve taşındılar kızla Sonra kız istifa edince evet. fakirleşince şey e, kapıcı olmak zorunda kaldı <gülüyor> Yani 4-5 ay olmadı izleyin. <gülüyor> ne büyük eziyetti ya onu izlemek tekrar. Niye? Çünkü düşü çok Aa, çok düşü çok Benim sana attıklarımdan mı izliyorum? Bayağı ufaklar. Çok ufaklar. Evet. Ben Hı. onu ara ara hala şey izliyorum işte böyle bir şeyler yerken Hı. ya Friends açıyorum ya da Turgay gidiyor yani hala çok eğlenceli. Halloween yani o... bölümleri çok yani, onlar ya böyle çok gecik. Hani Küçük o artık kaç piksel bilmiyorum bile. 260 bile olabilir <gülüyor> genişliği. Ee, hani öyle izleyebildiğim iki tane dizi varsa bir tanesi Two Guys in Ago, bir tanesi de Mad About You. Mad About You'nun da ilk iki sezonu DVD olarak çıktı. Ondan sonra bir Best Of yaptılar. Yani hiçbir zaman... Tüm sezon, tüm seri DVD veya Blu-ray olarak çıkartılmadı. Ben yani ilk sezonu geçen hafta tekrar izledim Medeva Çok iyiydi. dizi. Kaliteli ripi bendeki, DVD rip herhalde. Ha, yani DVD 480. Yine renkler biraz soluk falan ama. Yani benim herhalde tüm zamanların en iyi dizileri listesinde ilk onunu, ilk beşime giren dizi Medeva İşte orada da ama yine herhalde bir tür ayırmak lazım yani. Yani hani bunun gibi bir en iyi, tüm zamanların en iyi sitcomları yapsam işte atıyorum komedileri desem işte ilişki. Çünkü Medeva Atçı daha bir hani o o kafada ya bir dönem hep bu ilişki dizileri oldu Hani hmm. o çift dizileri. Onların içinde en iyisidir herhalde. Evet. Ama ben bütün türleri de kapsayan listemde de ilk beşik Ben koyamam herhalde ki ben Darman Gregg'i severdim. Ben Darman Gregg'i ben de çok severdim. J.N.E. Çok uzun zamandır çizgi roman okuyamıyorum adamım Aynen Ben geçen Earth okudum Hı, aldım Ama şunu fark ettim ben zaten okumuştum artık Yani O yüzden yeni bir şey okumadım son Neredeyse altı aydır Ha birazcık şey karıştırdım işte ee, Zero Işı yılları Evet ben DC'de çok geride kaldığımı söylemem lazım Marvel'da yine okudum çünkü Ara yani, ara ama de baya geride kaldım. Üçüncü ciltlere geçmedim gibi bir şey yani. Galiba ben de. Fasikül takip ederken ne güzel gidiyordu işte. Ya yani işte ben birazcık da ağzımın tadı kaçtı. Ee, bir ara internetten de toptan indirdim. Okuyordum, okuyordum. Sonra bir ara baktım ki şey oldu. Hani, e, Hardcover'lar çıkmaya başladıktan sonra da aynı şey. Fasikül okumuyorum zaten. Tekrar onları... Haftalık haftalık bulup indireceğim de okuyacağım da falan. Orada bir soldum. Bilmiyorum daha hala indirip okuyorum. Fasifi çok uzun süredir, almıyorum ama çıkanları indirip okuyorum. Ya, indirip okumanın şöyle bir e, benim için dezavantajı var. Ben indirdikten sonra organize ediyorum bunları tamam mı? Şimdi... İşte kendi kategorilerine, alt folderlarına koyuyorum bunları. Issue 1, 3, 4, 5 diye gidiyor. Ama hangi issue hangi ülke tekabül ediyor bilmiyorum. Hmm. Şimdi toplayıp da koyanlar haftalık koyuyor. Ama zaten öyle bazında, daha eğlenceli yani. Issue bazında koyup koyan yok. Ama haftalık indirip haftalık okumak işte daha keyifli. Ha işte. Tamam. ya yani o şekilde kaçırdığın zaman sıçarsın. Haftalık olarak tutkulu söyleyeyim. Çünkü hangi hafta bir de Crossover'lar var abi yani. Crossover'ların içine sen öyle okursan. Yani bilmiyorum. Ben e, hani ne bileyim, başlayayım issue birden okumaya devam edeyim istiyorum. Bir de şey kötü oluyor, öyle haftalık olarak ayırırsan. Şimdi bir sonuçta viewer kullanıyorsun. Tamam mı? Klasörü açtığın zaman o mesela issue bir bitince otomatik olarak issue 2'yi açıyor falan filan. Haftalıkta bunu yapamazsın. Ama Anekler. zaten haftalıkta onu yapmıyorum ben. ben. Ben şöyle okuyorum çizgi romanları. Ee, o hafta atıyorum işte Batman 22'yi mi okudum? Batman 22'yi de beraber Aquaman 22'yi de okuyorum doğal olarak. İşte atıyorum işte Catwoman 22'yi de okuyorum. Hani o hafta çıkan çizgi romanları okuyorum ben. Yani oturup bir Batman hikayesi okuyayım dersen o zaman zaten cildini aldığım, çok sevdiğim bir hikayeyi açıp okuyorum. Yani haftalık okumanın güzelliği işte dediğim gibi de o hani aynı dönem bir şey popüler olduysa mesela Amerika'da birkaç farklı sayıda onunla ilgili göndermeler buluyorsun. Ya da e, işte crossover olmasa bile o ay Batman sayısında da Batman sayısında da hani geçen ortak bir şey oluyor. Ya da işte atıyorum DC ilk bu yenielliği hani yenielliğe başladığında ne yaptı hani süper güldü şeyler vardı hani Hatun diğer dergilerdeki diyalogları duyuyordum onu fark etmiş miydim mesela Hayır. böyle süper güldüğün ilk sayısında şey vardı birkaç balonda çok alakasız konuşmalar tamam mı o siktir lan bu neymiş falan derken balonlardan birinin aynısını börzotpreyde gördüm ben Hı. şimdi bu dergileri aynı dönemde okursan o hafta çıkmış dergileri Güzelliği o oluyor işte, onları yakalıyorsun bir yandan falan. Anladım. Onun keyfi orada. Ama işte onu diyorum, ben onun ucunu bir kaçılmış kaçırmış durumdayım. Benim tekrar o dönemden haftalıkları toplamam lazım bir araya. Yani benim de aslında hani, tamam, şey bir story arc okumak istiyorsam, Tayin ile birlikte, ben hani onun ciddi olarak okumayı tercih ediyorum. E tabi, yani işte sadece Batman seviyorum diyorsan mesela, Hayatın çok daha kolay oluyor o zaman. Ya da işte yani. sadece işte Batman okuyacağım, Marvel da atıyorum X-Title'larını okuyacağım sadece diyorsan. X-Title'lar gerçi çok fazla olduğu için arada zorlanabiliyorsun ama yine de hani şey var. Evet. Oturup yakalayabiliyorsun e, hikayeyini evet. arda -ar arda okuyabiliyorsun ciltlerini falan. Büyük bir ark okuyabiliyorsun. Benim... haftalık da haftalık okumak işin güzelliği aslında şeyi doğası gereği de öyle olmalı gibi geliyor bana. Ya sonra. bilmiyorum. Ben mesela şey... E... Superior spider hani şu ana kadar kaç e, fasikül çıktı bilmiyorum ama yeli fasükülü peş peşini okudum. Hani belki dediğin gibi haftalık crossoverlarda vesairelerde kaçırdığım çok şey vardır belki. Ama işte, televizyon Ama, dizilerini nasıl izlediğini düşün İşte ben de böyle izlemeyi seviyorum. Arda arda peş peşine. Ama televizyon Tek dizilerini <gülüyor> öyle izlemiyorsun. Yani. Her hafta yayınlanıyor bu diziler. Evet. Oturuyorsun bu hafta, Legends of Shield işte 4'ü 5'i izliyorsun neyse. Aynı zamanda işte Person of Interest'in yeni sezonu işte 4'ü 5'i izliyorsun. Hani haftalık olarak takip ediyorsun bunları. Ha öyle illaki. Ama i̇şte çizgi roman da aslında öyle yani. Şey işte. E, çizgi romandaki fuskül olayı beni çok sinir ediyor. Çünkü <gülüyor> 10 sayfa geçiyorsun bitiyor. Çok, çok reklam var bir yandan. Ha reklamı boş ver tamam, abi. Dijitalinde yok zaten. Aha. Çok Ama 10 sayfa çeviriyorsun bitiyor. Anladın mı? Ve ya 24 sayfa veya 32 sayfa zaten. Yani çoğunlukla da minimum 10-12 sayfası reklam oluyor. Yani o yüzden hani... 24 sayıda, yani 24 sayfalıklarda 8, 6 sayıda. Devam 8 etmek istiyorsun <gülüyor> hikayeyi. Anladın mı? Yani en azından belli bir doygunluk seviyesine erişene kadar. Hani dizi tamam hani 22 dakikalıklar var, 45 dakikalıklar var ama hani o kendi içinde bir bölümü toparlıyor. Hani yapısı gereği. Ama ne izlediğine bağlı sorun ya yani istediğin kadar ya seri izle ya yıl izle yani sonuçta o episodun içerisinde belli bazı şeyler toparlanıyor. Yani episodun kendi içinde bir giriş gelişme sonucu var. İşte da Ve... öyle değildi mesela. Yani Lost da öyleydi. Değildi abi. Öyleydi. Her seferinde daha fazla soru işareti. Tamam Her daha fazla soru işareti. Sonraki bölüm bağlanır mı nereye bağlanır diye böyle böyle manyak gibi bekliyordun yani. Yani bekliyorsun. O ayrı cliffhangerlar illaki var. Sadece Ve... cliffhanger de değil. <gülüyor> Sana bir sorunun cevabını vaat ediyor bu yeni bölüm tamam mı? O sorunun cevabını vermeyip bir soru işareti daha koyuyor. Sen mecburen bir sonraki bölümde bir önceki bölümün soru işaretinin açıklığa kavuşup kavuşmayacağını ve yeni sorunun da cevabını bulup bulmayacağını bekleyerek böyle bir heyecanlanıyorsun. Hani heriflerin yaptığı oydu. En en başından en sonuna kadar neredeyse öyle götürdüler zaten. Yani illaki... Ama yani dediğim gibi yine de, de yapıyor bir... Yani, yapıyor. Sinemanlar da yapıyor tam tersini. Yani bir sayıda her şeyin olup bittiği de oluyor. İşte, manşetler çok var öyle. Onlar ya. çok şey azmış gibi geliyor bana tamam mı? Doyurmuyor. Doyurmuyor beni. O yüzden ben hani cilt cilt dokunmayı o yüzden seviyorum. Çünkü mesela e, Owl hikayesi, Court Owl hikayesi... Hani Snyder'ın artları öyle kesin bölmüş olması da çok iyi o yüzden. Portofal altı hikayesini okuyorsun, bitiriyorsun, ondan sonra şey, Death of the Family okuyorsun, bitiriyorsun, Zero Euro'ya geçiyorsun, onu bitiriyorsun. İşte ama mesela ben hep şey, şey diyordum hani bir ark okumak benim için şey film izlemek gibi, hı hı. faskül okumak da dizi izlemek gibi. Benim yani, için öyleydi yani. Anladım. Hala da öyle hissediyorum yani. Ama işte ben daha evet. çok hani hepsini birazcık daha toparlayıp okumayı... ...tercih ediyorum. Bir bütünlük sağlamayı tercih ediyorum. Özellikle işte ermikler, yani rahatsız. <gülüyor> 10 sayfa falan? Değil, 10'dan fazla. Tamam, 20 sayfa. Evet, 18-20 sayfa. Yani, 20, yani sen bir fasikülü, tamam, e, hani çok inceleyerek de okuyabilirsin ama... ...hani normalde <gülüyor> eğlencesini okuduğun zaman kaç dakikada bitiriyorsun? Ama işte dediğin orada çok önemli, hani ne <gülüyor> okuyorum? Yani çizimi için mi okuyorum? <gülüyor> Yoksa hikayesi yazarı için mi okuyorum? O önemli. Hani eğer Batman okuyorsam muhtemelen bir fasüküle okumam benim herhalde minimum 25-30 dakika sürüyordur. Çünkü hani şimdi Batman okuyorsan hem çizimi için hem hikayesi için okuyorum. E, çizimlere çok bakıyorum ben. Hani Çizgi roman okuyorum lan. Roman okumuyorum ki. Hani. Tabii illa ki bakacaksın. Ama diye. mesela e, atıyorum sizlerin çok da sevmediğim bir hikaye okuyorsam sırf hikayenin hani gidişinde atıyorum işte o hafta çizer değişmiş hı hı. işte iki sayı boyunca hiç falan. sevmediğim boktan bir çizer devam ettirecek hikayeyi mecbur evim okuyorum muhtemelen onlar da 10-15 on, on dakikada bitiyordur herhalde o bilmiyorum <gülüyor> yani çünkü genellikle gerçekten hani çok da sevilmeyen bir çizer mecburiyetten kullanıldıysa yazar da o, o sayılarda çok kasmamış oluyor aslında hani evet. daha hızlı gidiyor Snyder, Capullo ikilisi. Hiç ara vermeden. Hayvan gibi kasıyorlar onlar mesela işte. Ama sen de okurken takdir ediyorsun herifleri. Takdir etmemek mümkün değil ya. Herifler... Herif hiç filler girmedi ya. İki buçuk sene oldu. iki sene oldu. Aferin lan <gülüyor> Duydun mu? Scott! Oğlum yani Scott zaten podcastleri dinliyorsan Fat Man on Batman'i. Herif zaten şeymiş. E, OCD'miş. <gülüyor> herif Batman'leri yazarken intihar ediyormuş neredeyse. Kapıla gelmiş, Şşt! falan demiş. Yani herif bayağı dedike çalışıyor. Güzel de yapıyor. Yani o yüzden ben hani Batman'e Zero euro hiç fasikül girmesem mi diye de düşünüyorum. Hani bitsin çıksın cilt olarak muhkiyim. Ama şöyle bir şey yapıyor Snyder, biraz psikopat olduğu için hani kendi söyledi. Hani e, <gülüyor> e, cilt olarak çıkarttığı e, hikayelerle fasiküllerin yazıları birazcık daha değişik olabiliyormuş. Çünkü okuyup beğenmediği şeyleri tekrar yazıyormuş. Değiştiriyor. Ha, psikopat. İşte o yüzden diyorum, fasikül takip edip, hani haftalık okuyup çok sevdiğim bir hikaye varsa ondan sonra da ciddiye edilip onu da istediğin zaman tekrar açık okumak daha keyifli ha. yani. Bu, yani diyorum haftalık takip edebilmek için çok ciddi vakit ayırmak gerekiyor bir yerden sonra. Hani illa. Eğer çok fazla title takip edeceksem kendi zamanı alıyor. Eğer zamanın varsa da gerçekten çok keyifli. Ediyorsun yani, hele helin dijital takip ediyorsan fasikülleri Yani ben yeni 52 başladığı zaman 52 serinin tamamını okuyordum dördüncü bölüme kadar okudum. Bıraktım belki gerisini, belki birazcık daha azını. Ama işte bütün bandları, bütün süperleri, ondan sonra işte şeyden gelenleri... Da, aynen. Yani klasik olanları devam ettiriyorsun işte... Birds of Prey, Catwoman var, i̇şte, Nightwing var, Batman'ı Batman, Batman, Batman söyledik. Ee, Wonder Woman var. <gülüyor> Wonder Woman'a mesela ben devam etmedim. Justice League'ler, Dark'lara da devam etmedim ben sonra. Dark'ı Dark çok seviyordum ben. Dark bitti zaten. Hmm. Ee, i̇şte hani Frankenstein. Yani bazılarını gerçekten bir iki sayı okuyup ben de bıraktım. Hatta ben çoğunu bıraktım yani. benim Herhalde 4. sayılarına geldiğinde takip, yani haftalık olarak takip ettiğim en fazla 18 farklı title vardı yani. Yani ben ondan sonra takip ettiğim zaten 4 tane Batman var. Değil mi? Yani Batwing'i saymıyorum. Batman Dedektif, e, ondan sonra şey Dark Knight, bir tane daha Batman, Son, Batman Robin, 4 tane Batman var. 3 tane Superman, 2 tane Superman var. Superman Action Comics. Superman var. Justice League vardı, zaten Superboy var, var. Justice League International vardı Just... Firestorm vardı evet. da Vardı da var da 52'sini de sayma şimdi bana ya Hani takip ettiklerimi söylüyorum işte Neyse Hani ben şey, Red Hood and Outlaw takip ediyorum hala Ne bileyim şey de seviyorum Titans'ı da seviyorum Çok var abi Yani ciddi Ciddi vaktini alıyor ya. Yani. Aynen Deathstroke 3 tane Green Lantern serisi Bir de Red Lantern'ı da katarsan ört oluyor. CS'yi çok merak ediyorum aslında. Okumadım daha. Ben de okumadım. Earth 2'de hatırladığım kadar iyi değilmiş. Earth, Earth ilk cildi okudum sadece ben de. İşte yani. ben de. ilk cildini daha yeni aldım okudum. Yani ilk spoiler edecek biraz olursak birazcık spoiler edelim. Zaten şey diğer hikayeleri okuduysanız biliyor olmanız gerekiyor. Earth 2'de Superman Batman Wonder Woman yok. Şey de yok. Robin de Supergirl da yok. Robin's ve yani Robin dediğim işte Helena Huntress işte bizim dünyaya geliyor Supergirl'le birlikte. İğrenç kostümleriyle birlikte. Bir dediğim Power demek istedim. Yani orada Supergirl Hı. Neyse. Mr. Trafik bizim taraftan o tarafa geçiyor. Oradaki kostüm tasarımları pek iyi değil. Baş sevmişsin. Evet ki ne mesela? Hepsi ne? Flash'ınkinin de mi? He? Evet. Yani hani çünkü zaten sana farklı bir şey ediyor. Ama yani flashimki çok kötü. <gülüyor> çok <gülüyor> kötü. Kafasında zaten Ant-Man kaskı gibi bir şey var. İyi şey, abi. Hulk rollun ki de kötü. Yine aynı e, şey çok kafası <gülüyor> maske ikisinde de. Bazı şeyler hani klasik olan atıfta bulunarak yaptıkları tasarladıkları bir şey. Yani, yani klasik olan atıfta bulunmamak için yaptıkları şeyler var. Niye abi hani? Orijinal Flash'ın kafada o tas vardır arkadaş ya. Ama onunki tas değil abi. onun evet, onunki daha dediğin gibi Ant-Man'kine benziyor. Olsun. O yani. direk ferlik bir şey o yani. <gülüyor> <gülüyor> Hawkgirl'unki de öyle. Mesela ben Savage Hunt'ın... Hawkman... aslı rezalet Power Girl değil bence? Evet. aslı rezalet Power Girl. Eee. O kostüm çok ayıp etti. Evet, sonra değiştirdi de yani, onu. Varladılar tekrardan. Ki yani bütün tasarımlarının aslında hani karakter tasarımlarının yeniye indiklikteki bütün karakter tasarımlarının Cimli'nin yaptığını düşünürsek o yaptırmamıştır büyük ihtimalle <gülüyor> diye düşünüyorum ben çünkü mesela 2'nin arka sayfalarında var karakter dizayn sketchleri ki hani Cimli ayrı, ayrı seviyoruz zaten onun yaptığı versiyonlar çok çok daha iyi bunları belki bir gün programa Yıldırı içinleri alabilirsek ona direkt sorarız işte evet o mesela ben Örtik'le de çizdim ee, şey Supermen'in yakalı halini beğenmiştim. Ben beğenmemiştim yakayı. Ben Ama sonra alıştım ya. Ben beğenmiştim yakayı. Ve hani şey spandex değil de onun armor olduğunu gösteren işte e, hatları çizgileri de beğenmiştim. Hani Batman'i de armor yaptılar. O da güzeldi. Flash'ın da. Flash'ın ki çok iyi. Yani Tamamen en klasik, aslında. en klasik haliyle neredeyse aslında. E, yani Silver Age Slash'dan bahsediyoruz, B-Realm'dan bahsediyoruz. Ee, hani tamamıyla andırıyor ama aynı zamanda tamamıyla modernleştirmiş. Evet. Çok iyiydi yani. Neyse yeni kostümler. Bir Red Robin'de biraz kanat, kanat, kanatlar var lan falan. Tüyler var yani. Ama ona da alıştım sonra. Neyse, bence biz eve gidelim. Evet, Çok evimize uzun. gidelim. Evimize geri dönelim. Evet, bugünlükte bu kadar. Yine bir bir saat bir saat on yirmi dakika falan doldurmuşuzdur. Şunu aradaki, şey konuştuk yani aradaki boşlukları da alırsak, o zaman podcastin sonuna geldik diyelim. Diyelim. G podun sonuna geldik. G pod. G pod. G pod. G -pod. G -pod. Bir geekstra daha dinlediniz o zaman. Acaba biz de Kevin Smith gibi bir, e, kapanış şeyi sign off mu bulsak? Bir gün olacak ya oturur bir yerden sonra. Diyorsun. Hani intromuz var. Başladık mı? Başladık. Ve <gülüyor> <gülüyor> sign off'umuz olsa... Oturur o da bir yerden sonra oturur ya. Oturur. Tamam o zaman... Geekstra.com bugün... bugün ne dizi çıkıyor? Benim eve gidip Castle izlemem lazım. Hadi bay bay.